Bugün üç demiştik, kandırdık, dört yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar cümleten aleyküm. Aleyküm. aleyküm Yine gerçekten duyulmamış mesele masum o yüzden diyorum. Tam böyle meselenin kopacağı yerde dikkatin dağılmaması çok önemli. Cam, yani böyle sıçlamaman çok önemli. Şimdi abiler, geçenlerde Ali abi, hiç burada evlad ölen var mı 15'ten önce? Blue'dan önce evlad ölen var mı içimizde? Var mı evladını kaybeden? Yok mu abi hiç evladını 15'ten önce? Öyle. Var ne karlarında? Var da gelmedi abi. Tamam o şekilde mesela Bedir abinin dört tane değil mi İrfan? Bedir abinin dört tane. Dört dört. Dört değil mi? Blue'dan önce ergenlikten önce çocuğunu kaybeden insanlar için çok ehemmiyetli bir mesele var abi. Ve ben iddia ediyorum bilmedikleri bir iki olay var burada. Şimdi abi Ala abi geçenlerde makale okuyorum. Makalede böyle devam etti etti etti. Daha sonra bir annenin bir cümlesi var abi diyor ki ''Keşke 3 yaşındaki kızım acı çekseydi'' diyor Sinan abi. Ya dedim bu nasıl iş yani bir anne değil mi yani gözünden sakındığı şey değil mi Kanan abi çocuğun? 3 yaşında bir de kız çocuğu. Yani o kadar tatlı bir şey düşünebiliyor musun Ali abi? ''Keşke 3 yaşındaki kızım acı çekseydi'' diye dua ediyor makalede. Daha sonra bir baktım makale devamını okudum. Çocuğun acı alma hisleri beyne gitmediği için 3 yaşındaki bebek sakız gibi dilini çiğne diyor Tırnağı uzuyor, retinasına uyuyor, kesiyor abi tırnağıyla. Acı hissi duymuyor. Tabi bir gün anne eve geliyor. Evde bir böyle yemek kokusu, et kokusu karışık bir koku var. Bir bakıyor, kızı elini sobada cayır cayır pişene kadar yakmış abi. 3 yaşındaki bir kızın acı hisleri gidiyor. Orada kızılttan ziyade annenin ve babanın düştüğü hali düşünmeniz lazım. Size Muhammed abi bu olaydan bir adım bir basamak daha beterini bahsedeyim mi? O çocuğun ölbesi kim dayanabilir? Pamuk gibi bir çocuk değil mi? Yani şöyle kucağına alırken dayanamıyorsun. Başını böyle mi tutayım? Ayağı mı böyle? Dayanamadın yani elinde tutmaya kıyamadın bir şey Murat. Ve o bebeğin ölüyor. Blue'dan önce. 15 yaşından önce ölüyor. Aslında işin hakikati bizim bakış açımız gibi değil halis. İşin hakikatinde o kızcağızın beden elbisesi yırtılıyor ve beden elbisesini çıkaran mezarlıktaki beden elbisesi gardırobuna koyuyor Ve sen o çocukla bir kavuşma meclisini bekliyorsun. Ama bizde ahirete imanında ciddi problemler olduğundan dolayı Turgay abi işin bu kadarını bağlayamıyoruz. Bak Gökhan iki tane kızın var değil mi? Ve ikisi de birbirinden tatlı. Araba sürerken bile üzerine tırmanıyorlar. Şimdi meseleyi içselleştir. Yani bazı yerlerde üzül bazı yerlerde kız... Yani tefekkür etmedikten sonra bu dersin bir esprisi kalmayacak. Ve birden Cenab-ı Allah'ın günü geldiğinde çocuklarını senden aldığını düşün. O insan Burak abi Dayanılmaz olaylara giriyorsa yani gözyaşı dökmeyin demiyoruz. Ama isyana çıkılıyorsa ahirete iman da ciddi bir problem var demektir. Bak şimdi Gökhan, Gökhan bir gün seni sokakta Sıkıştıran bir adam olduğumu düşün benim. Sokakta biraz sıkıştırıyorum abi. Gökhan'ı gırtlağımla tutup bıçağlayamışım emin. Diyorum ki ver lan bana oradan 500 lira diyorum. Ya şu adamın şerrinden kurtulayım diye çıkarıp 500 lira verilir değil mi? daha şimdi gece gece yani kim uğraşacak adam al abi sen 500 liranın çek çakını benden diye uzaklaştırılır. Şimdi Gökhan ikinci olayı düşün. Evlisin Gökhan hanımın karanlık bir odada seni de arkaya koymuşum camdan izlettiriyorum. Bıçağı çekmişim abi. Hanımının elini ayağını dört kişiye tutturuyorum Gökhan. Ağzına iki kişi eliyle kapayıp hanımını bayıtmaya bayıltmaya çalışıyor. O esnada ben çıkıyorum Ali abi. Gökhan'ın hanımının karnından derin derin kesmeye başlıyorum. Nasıl bir ruh olur? Cama kafa atmaktan kafanı parçalarsın herhalde ve birden ışığa basıyorum. Işık aydınlanıyor. Ağzını kapadığın iki kişi anestesi uzmanı çıkıyor. Elini ayağına tutanlar, yardımcı doktorlar, ben de elimde neşterli bir cerrahım. Ve diyorum ki Gökhan Bey kesip kanser hücresini almazsam karınız ölecek. Lütfen eşimi kes diye bana 5 milyar verir. Doğru mu? Hı. Birinci anlattığım olayda Sinan abi, lütfen o 500 lirayı al da benden şerrini uzaklaştır diye adama para verilir. Doğru mu? İkinci olayda, lütfen eşimin kanser hücresini kes kurtar diye gene odama 5-50 milyar verilir. Doğru mu? Demek ki bıçak kimin elinde bilmemiz çok önemli. Çocuğun gitti ahirete. Ama alan el, hangi el? Bilinmeyince Burak abi olay isyanlara <gülüyor> kadar sürükleniyor. 15 yaşından evvel çocuğunu kaybedenler ya da çocuğu elinde olup kaybetme iskili ve ihtimalle her daim devam ettirenler. Cümleleri çok iyi dinleyin. Bilmediğiniz sırrlı kapıları açacağız. Müminlerin -hulu, vefat eden evlatları yani 15 yaşından evvel abi evlatları vefat ediyorsa cennette ebedi, sevimli, cennete layık bir surette daimi çocuk kalacaklarını biz ne biliyoruz abi? cennete her giden kaç yaşında biliyoruz Gökhan? 33 tamam 33 mersin plaka severiz ama Herkes 33 yaş olmayacak abi. Senin çocuğun 15'ten önce vefat edip cennete gitmişse o cennette çocuk kalacak. Bak bir tane bilgi düzeltildi devam. Ve cennete giden peder ve validelerin kucaklarında ebedi medarı ı sürurları yani neşe sebepleri olacaklarını bak Gökhan. Bir çocuğun en tatlı hali hangisi Gökhan? İki tane kızın var uyuduğu hali değil mi? Öbüründe ne yapıyor? Başına tırmanıyor, tepene tırmanıyor Gidiyorsun gündüz aleme posta koyuyon geliyorsun akşam bebelerin altına temizliyorsun, değil mi? Kılıbık ağabeyler iyi bilir bu meseleleri Şimdi baktığında Bu bebeği cennette seveceğin zaman Kemal Hiçbir derdi ve kahri yok Uyku derdi mama derdi yani sana mutluluk verip aynı yaşta kalmaktan başka hiçbir mesele olmayacak dikkatli de. ve çocuk sevmek ve evlat okşamak gibi en latif bir zevki ebebeynine temine medar olacaklarını ve her bir lezzetli şeyin cennette bulunduğunu cennet tenasül yeri olmadığından bura çok önemli yani cennette üreme mevcut yani Zevki var ama üretim yok abi cennette anladın mı üreme yok cennette tekrar evlat muhabbeti ve okşaması olmadığını diyenlerin hükümleri hakikat olmadığını hem dünyada on senelik kısa bir zamanda teellümatla karışık evlat sevmesine ve okşamasına bedel elemsiz milyonlar sene ebedi evlat sevmesini ve okşamasını kazanmak konuyu baştan alıyorum Cennet üreme yeri olmadığından insanlar gittiğinde cennette evlatları olmayacak. Bazıları istisna kimler onlar? 15 yaşından evvel evladını kaybedenler. Düşün dünyada bütün herkes ulaşımını bisikletle yaparken senin altına Bugatti veriyoruz Ali abi. Nasıl farklı bir lezzet olur değil mi? En güzel yanı ne olur? Hiç kimsenin tatmadığı ve tatmasının imkanı olmadığı bir lezzeti senin tatmam. İşte cennette de öyle olacak abi. Hiç kimsede evlat sevgisi olamayacak çünkü cennette ne yok abi? Tenasül üreme yok. Sadece 15 yaşından evvel çocuklarını Rabbinin yanına gönderenlere ekstra bir rütbe olarak Abdurrahim abi. Cennette derdi tasası zerre olmayan Çocukları sevip onlarla oynaşabilecekler. Kimler için? 15 yaşından evla, önce evladını kaybedip buna sabrı cemil gösterenler için. Bak mesele çok önemli abi. Ve işin şurası var cennet bitmiyor yani. Mesela Kaan abiye desen abi en sevdiğin şey yüzme. Cennette denk geldin. Kaan abi nereden geliyorsun? Mehmet yüzmeden ne zamandır? 4000 yıldır yüzüyordum işte. Bitmiyor abi. Yani bitmiyor. E çocuğu da cennette sonsuz sevdiğini düşünsene yani Olay çok önemli. ve devam ediyorum ikinci bir meseleye geçeceğim abi lütfen dikkatleri iyi verin Bir zaman bir zat zindanda bulunuyor Ali abi başrolde seni oynayalım mı? Sen zindandaki zatsın Sevimli bir çocuğu yanına gönderilmiş Kim var zindanda yanında? Sevimli bir çocuğun var O bir çare mahpus kim oluyor bu? Sensin Hem kendi elemini çekiyor değil mi bir ızdırabın var mı? hem veledinin istirahatini temin edemediği için onun zahmetiyle müteellim oluyordu. Sen neredesin Ali abi? Zindandasın, çocuğunda var mı? Senin çektiğin bir zahmet var mı? Peki senin çektiğin zahmet mi daha acı? Yahu bu bebek zindanda harap oluyor, zahmeti mi daha acı? Bebeğin acısı senin acını bastırır. Ve hikaye devam ediyor. Sonra merhametkar bir hakim ona bir adam gönderir der ki sana birden adam gönderiyorum abi hakimde böyle olayım şu çocuk gerçi senin evladındır zindandaki çocuk fakat benim rayetim ve benim milletimdendir şimdi bir şey soracağım o bebeğini kaybetmiş insanın bebeği aslen anne babaya mı aittir yoksa Allah'a mı ait? madem Allah'a aittir cümle önemli dikkatle dinle gelirken sen getirmediğin Giderken de gitmelerine mani olamadığın için Cengiz abi o bebek benim diyemezsin. <gülüyor> Hikayeyi baştan alıyorum. Ali abi neredesin? <gülüyor> mapusta, mapusta civet, tesbih mesbih çekmeye başlarsın sen şimdi. <gülüyor> Ali abi sakin ol, teşekkür ediyoruz. Mapusta kim var yanında? <gülüyor> Kazancı mı Nasıl? Kim var? <gülüyor> Evladım var. <gülüyor> Bir ızdırap çekiyor musun? Evet. Senin ızdırapın mı daha çok? <gülüyor> ya bu çocuğa yazık diye mi? Çocuğa <gülüyor> yazık diye. Peki Ali abi o esnada bir tane padişah geliyor. Sana hakimini gönderiyor ve diyor ki Ali şu bebeğini ver ben bakayım diyor. Zindandaki evladını kurtaracağım dikkat edinle. Onu ben alacağım güzel bir sarayda beslettireceğim diyor. Yani burada Allah 15'ten önce ölen çocuğu Muhammed'e mi ne demek istiyor biliyor musun? O çocuğu ben sana emanet etmiş olabilirim. Ama bir dakika dur orada. Esas sahibi bensem ''O bebeğe en iyi de ben bakarım.'' diyor. ''Ve senin isyanların, hayır Allah'ım sen çocuğumu benden çaldın.'' demek oluyor. Mesele sıkıntıya gidiyor işte. Tekrar edeyim, ''Ağlamayın.'' demiyorum, Resulullah evladını kaybettiğinde de gözyaşı döküyor Hz. İbrahim'i. Ama isyan etmek başka bir mesele. ''O adam ağlarsızlar, benim medarı tesellim olan evladımı vermeyeceğim.'' der. Bu adam sensin Ali abi. Evladını vermek istemiyorsun. Ona arkadaşları der ki senin teessüratın yani Ali abi bu üzülmelerin var ya manasızdır. Eğer sen çocuğa acıyorsan çocuk şu pisli, etti, sıkıntılı zindana bedel ferahlı, saadetli bir saraya gidecek. Çocuğu vermek istemiyorsun ya ona mukabil söyleniyor. Eğer sen nefsin için üzülüyorsan menfaatini arıyorsan çocuk burada kalsa Geçici, şüpheli bir menfaatinle beraber çocuğun meşakkatlerinden çok sıkıntı ve elem çekmek var. Çünkü her gün çocuğun üzülmesini görerek daha çok üzüleceksin. Eğer oraya gitse, bak abi cümleye çok dikkat. Sana bin menfaati var çünkü, konuyu bir baştan özetleyip tekrar buraya geleceğim. Halis, Ali abi nerede? Hapiste, mahpusta. Yanında kim var? Çocuğu var. Peki Kaan abi padişah bir haber gönderiyor. Ne diyor? Bak, bak, Ver çocuğunu yok. sarayda büyüteyim ya. Ne mapusta büyütüyorsun? Peki Kemal Ala abi veriyor mu çocuğu? Vermiyor. Bak şimdi. Eğer verse, padişahın merhemeti celp olacağından sana şefaatçi hükmüne geçecek bebeğin. <gülüyor> yani ne olacak abi? Zindandan kurtulmasına vesile bak padişah onu seninle görüştürmek arzu edecek bak abi sen zindanlasın bebeğini aldın mı ben vicdansızım mıyım, mıyım, mıyım? değilim ve ne olacak vicdanım bebeği seninle görüştürmek isteyeceğim Ali abi bir soru geliyor sence bebeği görüştürmek için bebeği mi zindana veririm seni zindandan alırım? Seni zindandan alırım bak elbette görüşmek için onu zindana göndermeyecek Belki seni zindandan çıkarıp o saraya celbedecek çocukla görüştürecek şu şartla ki Bir şart var padişaha emniyetin ve itaatin varsa Bak mesele çok, Ersin nerede? Ersin kral Ali abi neredeydi? Zindanda, mapusta Peki sence zindanla kastedilen yer neresi? Neresi? Dünya. Dünya mı cehennem mi? Dünya. <gülüyor> Dünya. sen <gülüyor> dünyada <gülüyor> kal kardeşim. Dünya malı dünyada kalır sen dünyada kal. <gülüyor> Orada zindanla kastedilen yer cehennem. Bak şimdi olaya dikkatli bak. Birinci mesele oturdu. Hiç kimsede çocuk sevgisi yok sana var. 15 yaşından önce ölmüşsün. İkinciye geldik. 15 yaşından önce emin çocuk vefat etti mi? Etti. Cenabı Allah yanına aldı mı? Aldı. Sen de günahkarsız cehennemin dibine gittin. Ama imansız değilsin. Günahkarsın. <gülüyor> Dikkat et. Allah kesinlikle bebekle seni görüştürecek mi? Görüştürecek. Peki Murat? Bebeği mi cehenneme gönderir? Yoksa Muhammed'im seni cehennemden cennete temelli çocukla görüştürmeyi mi alır? <gülüyor> Madem seni temelli cennete alacak Alaaddin. 15 yaşından evvel çocuğu ölmüş, anne ve baba görürseniz tebrik edin. Vefat eden çocukları, onların cennet biletleridir. Hazreti Talha'nın bebeği vefat ediyor seydi abi. Ama bilmiyor, farkında değil, eve geliyor abi. Hanımı da çocuğunun öldüğünü bizzat söylemiyor birden. Önce Abdurrahim abi yediriyor, içiriyor, Hazreti Talha'nın gönlünü hoş ediyor. Sonra diyor ki, ya Talha, bir gün birisi sana bir emanet verse, vakti geldiğinde de Mert emaneti almak istese, ne dersin? E alsın dedim. Allah da işte öyle aldı diyor. Oh. Bakış açısı çok iyiymiş mi abi? Bıçak hangi elde? Bebek hangi elde? Çocuğu ölmüş bir tanesine dedim. Çocuğun sonsuz kaybolmadı. Cennete gitti üzülme dedim. Biliyorum dedi. Bilmiyordum Bileseydim böyle isyan ede üzülmez. Allah razı için efendim.